Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sesim geliyor mu? Eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillellâhi fe lâ ve men yudlil fe lâ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu ve cennet reyhanı olan Hasan bin Ali radiyallahu anhum'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye düşürmeyene yönel. Bu hadis-i şerifi İmam Nesai ve İmam Tirmiz'i rivayet etmişlerdir. Tirmizi ve daha başkalarının rivayet ettiği bir hadiste bu hadisin devamında Çünkü doğruluk kalbin kesin kanaat getirdiği itminan bulduğu şeyde, yalan ise şüpheli şeydedir. İbn Hibban'ın rivayetindeki lafız ise Çünkü hayır kalbin kesin kanaat getirdiği şeyde, şer ise şüpheli şeylerdedir. Allah'on şöyle der. Faizi ve şüpheliği bırakın. Yani şüphe ettiğiniz şeyden uzak durun. Kesin olarak şüpheden kurtulamadığınız şey faiz demektir. Bu hadis-i şerifin manası Şüpheli şeyler karşısında durma ve onlardan sakınma esasını ortaya koymaktadır. Çünkü kesin olarak helal olan şey, müminin kalbinde herhangi bir şüphe ve tereddüt oluşturmaz. Şüphe ve tereddütten maksat kalpte oluşan tedirginlik ve sıkıntıdır. Tam tersine, helal olan ile insanın nefsi, sükunet ve kalbi huzur bulur. Fakat şüpheli şeyler taşıdıkları şüphe sebebiyle kalpte tedirginlik ve sıkıntı meydana getirirler. Zahidlerden Ebu Abdurrahman el-Umeri şöyle der, Kul vera sahibi olunca şüpheli olanları bırakır, şüpheli olmayanları alır. Hulayl Rahimehullahi Aleyh de şöyle der, İnsanlar vera sahibi olmanın çok zor olduğunu ileri sürüyorlar. Halbuki ben iki işle karşılaştığım zaman mutlaka daha zor olanını tercih ederim. Vera sahibi olmak için şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayanı al. Hasan bin Ebisinan da şöyle der: Veradan daha kolay var mı? Bir iş sana şüpheli gelince onu bırak. Allah ona rahmet eylesin. Şöyle diyor: Hasan bin Ebüsinanı ahvazda bulunan adamı mektup yazdı. Orada bulunan şeker kamışlarına hastalık geldiğini bildirdi ve bulunduğu yerden şeker satın almasını söyledi. Şekeri adamın birinden satın aldı ve adamına gönderdi. Gönderdiği şeker az gelince yine şeker alıp gönderdi. Bu ticaretten 30 bin dinar kazandı. Fakat sonra şekeri satın aldığı kişiye gelerek durumu ona anlattı. Adamının kendisine mektup yazarak şeker istediğini, ancak kendisinin oradaki şeker ihtiyacını bildirmeden şekeri satın aldığını söyledi. Bu alışverişin edilmesini istedi. Şekeri satan kişi tamam şimdi haber vermiş oldun. Ben sana sattığımı ve kazancını helal ediyorum dedi. Hasan dönüp gitti. Ancak kalbi bu yapılan işten tatmin olmadığı için geri geldi ve şöyle dedi. E Ey kişi ben bu alışverişi gerektiği gibi yapmadım. Bu parayı sana vermeyi gerçekten istiyorum dedi. Satıcı kabul etmediyse de paranın tamamını geri verince kadar bu ısrarını sürdürdü. Yunus bin Ubeyd, kendisinden bir mal istendiği ve sürümü olduğu zaman o malı almak üzere adamını gönderdiğinde şöyle derdi. Satın aldığın kişiye bu mala piyasada talep olduğunu bildir. Hişan bin Hassan şöyle der. Muhammed bin Sir'in sizin şu anda hiç sakınca görmediğiniz 4000 çeşit şeyi vera gereği terk ederdi. Haccac bin Dinar kendi adamıyla Basra'ya gıda maddesi gönderir, gönderdiklerinin şehre ulaştığı günkü raiç bedeli üzerinden satılmasını emrederdi. Adamından kendisine şöyle cevap geldi. Basra'ya vardım, baktım getirdiğim mala halkın fazla bir talebi yoktu. Ben de getirdiklerimi bir süre beklettim, fiyatı artınca satışa sundum ve şu kadar fazla kazandım. Bu gelen mektup üzerine Haccac Basra'daki adamına şunları yazdı. Sen böyle yapmakla bize hıyanet ettin. Sana söylediğimizin tersini yaptın. O yiyecek maddelerinin satışından elde edilen paranın tamamını Basra'nın fakirlerine sadaka olarak dağıttın. Keşke böyle yapmakla kurtulmuş olduğumu bilebilseydim. Yezid bin Zürey, babasından kendisine miras kalan 500 bin dirhemlik mirastan uzak durmuş, ona el sürmemişti. Çünkü babası, sultanların işini yapan biriydi. Yezid ise hurma yaprağından sepet yapar, geçimini bundan sağlardı. Ölünceye kadar bu işi yapmaya devam etti. Misver bin Mahrem'e genellikle... Gıda maddelerini fazla miktarda alır, sonbaharda bir bulut gördü ve bu durumdan hoşlanmadı. Şöyle dedi, Müslümanlara fayda veren bir şeye benim hoşnutsuzluk gösterdiğimi görmeniz oldu mu? Sonunda satın aldığı o gıda maddelerinden hiç kar etmemeye karar verdi. Bunu Ömer bin Hattab radiyallahu bildirdiler. O Allah Teala seni hayırda, hayır ile mükafatlandırsın dedi. Gıda maddesi satın alıp biriktiren kişinin biriktirdiği malı kara dönüştürmeden sakınması gerekir. Böyle yaparsa yasaklanmış olan kara borsacılıktan sakınmış olur. İmam Ahmet bin Hanbel, Allah rahmet eylesin, külfetine girmediği maldan kazanç elde etmekten uzak durulması gerektiğini işaret etmiştir. Çünkü bu karşılığı olmayan bir kazanç durumuna düşmektedir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu yasaklamıştır. Ebu Davud bunu duayet etmiştir. Yine Ahmet bin Hanbel rahimallah'tan gelen bir rivayete göre bir kimse kiraladığı adamın ücretinden kar ettiği miktarı tasadduk etmesi gerekir. Ondan gelen başka bir rivayet ise şöyledir. Mudarebe şirketinde yani Mudarebe şirketi İslam hukukunda mal ve sermaye ortaklığından korulan bir şirket şeklidir. E şirketinde mudarip yani sermayeyi çalıştıran kişi anlaşmaya aykırı olarak ticaret yaparsa bundan elde edilen karın sadaka olarak verilmesi gerekir. Başka bir rivayette şöyledir, bir kimse bahçeden henüz tam olgunlaşmamış meyveleri toplamak şartıyla satın alsa, daha sonra bu meyveleri tam olgunlaşana kadar dallarında bıraksa, bu durumda satın aldığı andaki durum ile tam olgunlaştığı durum arasındaki farkı sadaka olarak dağıtması gerekir. Hanbelilerden bazıları bu fazlalığın dağıtılmasının müstehab olduğunu söylemişlerdir. Çünkü şüpheli şeylerin tasadduk edilmesi müstehaptır. Ayşe radiyallahu anh'a ihramlı kişinin avlanmış hayvanı yiyip yemeyeceğini sordular. O da şöyle dedi. İhramlı günler sayılı günlerdir. O avlardan uzak durun. Tekrar bunun helal mi yoksa haram mı olduğunu sorarlar. O, bu sefer şöyle der. Sen ondan uzak dur. Çünkü ihramlı kişinin kendisi avlamamış olsa bile avlanmış hayvanı yemesinin mübah olup olmadığında ihtilaf vardır. Bu rivayetten şu sonuçlar çıkarılmıştır. Alimlerin ihtilaf ettikleri konulardan sakınmak daha faziletlidir. Çünkü bu şüpheden sakınmak için daha uygundur. Ancak muhakkak alimlerin ve diğerlerinin de belirttiği gibi ihtilaftan sakınma hakkındaki bu fazilet mutlak değildir. Yapılmasında ruhsat bulunan ve bu hususta kendisiyle çatışan bir delil bulunmayan konulardaki ihtilaflarda ruhsatlara uymak kaçınmaktan daha uygundur. Zira bu ruhsatlar alimlerden bazılarına ulaşmamış olabilir. O yüzden de ondan sakınır. Mesela abdestli olduğunu kesin olarak bilen kimse abdestinin bozulduğundan şüpheye düşerse durum böyledir. Çünkü bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayet şu şekilde. Namazdayken abdestinin bozulduğundan şüphelenen kişi bir ses işitmedikçe veya bir koku almadıkça namazı terk etmesin. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bugün. Özellikle de bu şüphe ise ona itibar edilmez. Çünkü her ne kadar bazı alimler abdestin bozulduğu şüphesi üzerine namazı terk etmeyi gerekli görseler de bu konuda gelen sahih rivayet şüphe üzerine namazı kesmeyi yasaklamaktadır. Ancak bu ruhsatın çeliştiği sünnetten ya da ümmetin ruhsata aykırı olarak uygulamasından bir delil varsa o zaman ruhsat ile ameli terk etmek daha uygun olur. Yine sahabenin yaşadığı devirde ruhsatı insanların çok az bir kesimi uyguluyor. Ümmetin bütün şehirlerde şöhret bulmuş uygulaması bunun tersine ise bu durumda alınması gerekli olan uygulama Müslümanların genelinin yaptığı uygulamadır. Çünkü bu ümmet batıl ehlinin hak ehli üzerine üstünlük kurmasından Allah Teala'nın korumuş olduğu bir ümmettir. Öyleyse üstünlük sahibi ilk üç nesilde ağırlıklı olan uygulama hangisi ise o hak onun dışında kalanlar da batıldır. Dikkatle anlaşılması gereken bir konu vardır. O da şudur. Şüpheliler karşısında aşırı titizlik göstererek onlardan sakınmak ancak bütün gidişatı dost doğru olan, amellerini takva ve vera esasına göre yapmaya çalışan salih kimselere yaraşır. Fakat Allah'ın çizdiği sınırları aşarak haramları açıktan işleyen, sonra da bazı ince konularda şüphelilerden kaçınarak vera sahibi gibi davranmaya çalışanların bu davranışları aynı nitelikte olamaz. Bunların vera'ı samimiyetten uzaktır ve güzel kabul edilmez. Tıpkı İbn-i Ömer radiyallahu kanının bir zarar verip vermeyeceğini soran Iraklara verdiği şu cevapta olduğu gibi. Iraklılar Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ı öldürüp kan akıtmışlar. Gelip bana sivrisineğin kanının hükmünü soruyorlar. Halbuki ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın onlar yani Hasan ile Hüseyin dünyada bulunanlar arasında benim hoş kokulu reyhanlarımdır buyurduğunu işitmiştim diyor. Evet bunu Buhari ve İbni Hibban sahihlerinde rivayet etmişler. Adamın biri Bişir bin Haris el-Hafi Allah ondan razı olsun şunu sorar. Adamın biri var. Annesi kendisine hanımını boşamasını emrediyor. Ne yapması gerekir? Bişir bin Haris şöyle cevap verir. Bu adam annesine bütün iyilikleri yapmış, itaat etmek ve iyilik yapmak için hanımını boşamaktan başka yapacak bir şey kalmamış ise boşayıversin. Ama hanımını boşamak suretiyle itaat ve iyilik ettikten sonra kalkıp annesine kötülük yapacak, onu dövecekse sakın böyle bir şey yapmasın. Ahmet bin Hanbel'e adamın birinin ot satın aldığını ve aldığı otun örülerek sepet gibi bazı eşyalar yapılabilmesini şart koştuğunu söyleyerek bunun hükmünü sordular. Ahmet bin Hanbel bu konunun kiminle ilgili olduğunu sordu. Kendisine konunun İbrahim bin Ebi Nuaim ile alakalı olduğunu söylediler. O da şöyle cevap verdi. Eğer bunu yapan İbrahim bin Ebi Nuaim ise bu davranış ona ne de güzel yakışmış. Bu tür davranışlar haline olum olmayan kişiler tarafından yapılırsa onlar için hoş karşılanmaz. Vera konularında aşırı titizlik gösterenlere gelince onların durumları da buna benzer. İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyhi, Vera konusunu oldukça titiz bir şekilde nefsinde, uygulamaya çalışırdı. Bir gün birisine kendisi için yağ satın almasını emretti. Adam yağı bir kağıt parçasının üzerine getirdi. İmam Ahmet yağı getiren kişiye kağıdı tekrar satıcıya götürmesini söyledi. Yine Ahmet bin Hanbi dostlarının mürekkep hokkasını kullanmaktan sakınırdı. Yanında sürekli bir mürekkep hokkası taşır ve hep onu kullanırdı. Yine adamın birisi bir şeyler yazmak için İmam Ahmet bin Hanbel'in hokkasını istedi. Adama yaz. Bu biraz lekeli vera dedi. Başka biri de yazmak için hokkasını istedi. Ona da bu sefer ne benim takva, ne de seninki şu davranışımıza uygun bir dereceye ulaşmış değil dedi. O bu sözleri tevazu gereği söylemişti. Yoksa kendisi hem yaşantısı hem de tavırları itibariyle üstün bir takva ve vera sahibi olan bir kimseydi. İmam Ahmet Allah rahmet eylesin. Bu derecede takva ve veraz seviyesine ulaşmış kişilerin, bu seviyeye ulaşmamış kişilerin hallerine uygun düşmeyen davranışları hoş karşılamıyordu. Hatta şüphelilere göre mekruhların daha öncelikli olarak terk edilmesi gerektiği halde o kimselerin zahiren bazı mekruhları işlemelerine bile müsamaha gösterirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü hayır kalbin kesin kanaat getirdiği, itminan bulduğu şeyde şer ise şüpheli olandadır sözünün anlamı şudur. Hayırlı olan şeyde kalp sükun ve huzur bulur. Şerden ise kalp şüphe duyar, ona karşı yatışmaz. Bu sözler şüpheli durumlarda kalbimize müracaat edilmesi gerektiğini bizlere işaret etmektedir. Bu konudaki... Geniş bilgi Nevas bin Sem'an radıyallahu anh'in rivayet etmiş olduğu, Daha önce geçtiğimiz haftalarda incelediğimiz şüpheli şeylerle ilgili hadisin izahında geçmişti. i̇bn Cerir Taberi katade vasıtasıyla Beşir bin Kaab'dan şöyle rivayet eder. Şu halde yeryüzünün omuzları, menakıbı üzerinde dolaşın mealindeki ayet-i kerimeyi okudu. E, Mülk suresinin 15. ayetini. Sonra cariyesine şöyle dedi. Bu ayette geçen menakıb kelimesinin ne anlama geldiğini bilirsen Allah rızası için seni azad edeceğim. Cariye de şöyle dedi. Ayette geçen o kelimeyle yeryüzündeki dağlar kastedilmektedir. Beşir'in üzerine kaynar su dökülmüş gibi oldu. Çünkü cariyesinden ayrılmak istemiyordu. Durumu değişik kimselere sordu. Kimisi azat etmesini söylerken, kimisi de azat etmemesinin gerektiğini söyledi. Beşir gelip mesela Ebu Derda radiyallahu anh'a danıştı. O da kendisine hayır, hayır kalbin kesin kanaat getirdiği, tatmin olduğu şeyde şer ise şüpheli olandadır. Sen şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayanı yap dedi. Şer rivayetinde gelen, hayır kalbin kesin kanaat getirdiği, itinam bulduğu şeyde, şer ise şüpheli olandadır şeklindeki sözlerde şuna işaret ediyor. Her söze itimat edilmemesi gerekir. Tıpkı Vabisa bin Mabed radıyallahu anh'ın rivayeti hadiste olduğu gibi, insanlar sana fetva verseler, ben de fetva versem sen kalbine danış. Ahmet bin Hanbel, Darimi, Ebu Yala bu hadisi rivayet etmişlerdir. Demek ki sadece doğruyu söyleyenlerin sözlerine itimat edilebilir. Söylenen sözün doğruluğunun belirtisi de söylenen sözle kalbin tatmin olmasıdır. Söylenen sözün yalan olduğunun belirtisi bu söz sonucunda kalpte bir şüphe oluşması, söylenen söze kalbin yatışmaması, tam tersine bundan nefret etmesidir. Resulullah Aleyhissatü vesselam'ın yaşadığı devirde sözlerini ve davetini işten akıllı kimseler onun doğru sözlü ve getirdiği dinin hak olduğunu anlarlardı. Yine müsellimenin sözlerini işitenler onun bir yalancı olduğunu ve söyledikleri şeylerin batıl olduğunu anlarlardı. Rivayet edildiğine göre Amr bin As radıyallahu anh Müslüman olmadan önce Müsellime'nin kendisine şöyle bir ayet indiğini ileri sürdüğünü işitmiş. Ey tavşan, ey tavşan senin iki kulağın bir de göğsün var. Ey Amr sen de bunu bilirsin. Bunun üzerine Amr bin As Müsellime'ye Vallahi ben senin yalancı olduğunu biliyorum diye karşılık vermiş. Seleften birisi şöyle der. Dilediğin şeyi kalbinde tasavvur et, üzerinde uzun uzun düşün. Sonra tasavvur ettiğini karşıtı olanla karşılaştır. Bu ikisi arasındaki farkı ayırdığın zaman bunlardan hangisinin hak, hangisinin batıl, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu kesin olarak tanırsın. Mesela Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde düşün. Sonra onun getirmiş olduğu şu ayeti oku. Elbette göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda ve veren şeylerle yüklü olarak denizlerde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı canlı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok delil vardır. Bakara suresinin 164. ayeti. Bu ayet üzerine tefekkür et, daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karşıtı olan kişiyi tasavvur et. Karşına Müseylime çıkar. Onun söylediği şu sözleri oku ve üzerinde düşün. Ey köşklere layık olan dilber. En güzel yataklar senin için hazır. Bu söz Müseylime'nin evlenirken Secaha söylemiş olduğu bir şiir. Bu sözüyle Kur'an-ı Kerim ayetini karşılaştırdığın zaman Kur'an-ı Kerim'in ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu, kalbe nasıl yattığını, kulaklara nasıl hoş geldiğini anlarsın. Yine bu karşılaştırma sonucunda Müselime'nin sözlerinin ne denli soğuk ve çirkin olduğunu fark edersin. Bunun sonucunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğinin hak yani vahiy olduğu, Müselime'nin sözlerinin ise yalan ve batıl olduğu sonucuna ulaşırsın. Ebu Hureyre radyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir diğer hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi, İbni Mace, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, İbn Hibban ve daha başta muaddisler rivayet etmişlerdir. Bu Yaşadığı devirde Maliki mezhebinin büyük imamlarından olan Ebu Muhammed bin Ebi Zeyd şöyle diyordu edeple ilgili konuların tamamı ve temeli şu dört hadis şeriften oluşur birinci hadis Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya Hayır söylesin ya, ya da sussun İkinci hadis kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliklerindendir 3 hadis kendisinden nasihat isteyen kişiye özlü bir ifadeyle öfkelenme şeklindeki vasiyetidir Dördüncü hadis, mümin kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de ister. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir hadisinin manası. Gerek söz gerekse fiil yönünden kişiyi ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi o kişinin Müslümanlığının güzel olduğunun alametidir. Hadis-i şerifte geçen ilgilendirmeyen yani malayani kelimesi. Ee, bu kelimenin kapsamına sözler ve fiiller de girer. Ee, ilgilenmek ilgisini bir şeye yönlendirmek, onu maksadı ve yapmak istediği iş haline getirmek demektir. Yani kelimesi Arapça'da inayet kökünden gelir. Ee, i̇nayetin anlamı ise bir şeye aşırı biçimde özen ve ihtimam göstermek demektir. Bu kelime Arap dilinde bir şeyin kişinin zihnini meşgul etmesi, onu asıl maksadı ve hedefi haline getirmesi anlamında kullanılır. Burada kişinin ilgilenmediği ve arzulamadığı şeyleri hevasının ve nefsinin hükmüne uygun olarak terk etmesi şekilde bir anlam kastedilmemektedir. Bilakis burada istenilen bunu şeriatın bir emri ve gereği olarak terk etmektir. Zaten bundan dolayı kişinin Müslümanlığının güzelliğinin alameti sayılmıştır. Demek ki kişinin Müslümanlığı güzel olursa o kişi dini bakımından kendisini ilgilendirmeyen sözleri ve davranışları terk eder. Çünkü Müslüman olmak daha önce Cibril Aleyhisselam'ın e, hadisinde bahsedildiği gibi kişiye emredilen görevleri yerine getirme yükümlülüğü altına sokar. Müslümanlık anlayışına... Haramları terk etmek de dahildir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslüman kişi elinden ve dilinden Müslümanların emniyette olduğu, güvende olduğu kişidir buyurmuştur. Müslümanlık ve teslimiyet güzel olunca bu güzellik kişiye bir faydası olmayan ve onu ilgilendirmeyen bütün haramları, şüphelileri, mekruhları ve ihtiyaç duymadığı mübahların fazlalığını terk etmeyi gerekli kılar. Kişinin Müslümanlığı mükemmel hale gelince bu sayılanların hiçbirisi kendisine ilgilendirmez, ilgisi dışında olmalıdır. Böylece kişi sanki Allah'ı görüyormuş gibi kulluk yapmak demek olan ihsan derecesine ulaşır. Kul her ne kadar Rabbini göremese de Rabbi kendisini her an görmektedir. Öyleyse kulun Allah'a yakınlaşarak ve kalbi müşahede ile yahut onu onun çok yakın olduğunu ve her davranışının Rabbi tarafından bilindiğine kalbine yerleştirerek ibadet etmesi de Müslümanlığının güzelliklerindendir. Bu durumda İslam dini açısından kişiyi ilgilendirmeyen her şeyin terk edilmesini ve kendisiyle ilgili şeylere özen göstermesini gerektirir. Bu dereceye erişen kişi de şu iki makam da kendiliğinden oluşur. Allah Teala'dan haya etmek ve kişiyi utanılacak sonuçlara götürebilecek şeylerden kaçınmak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasihat isteyen birisine bulunduğu aşiretin önderine karşı utanılacak işlerden nasıl sakınıyorsa Allah'a karşı da öylece haya etmesini tavsiye etmişti. İmam Ahmet'in ve Tirmizi'nin i̇bn Mesud merfu olarak rivayetinde Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah'tan hakkıyla haya edin. Sahabeler ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemek istediğim bu sizin anladığınız haya değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek kafayı ve içindekileri, mideyi ve taşıdıklarını korumak Ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamaktır. Kim ahireti isterse dünya hayatının süsünü terk eder. Kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Evet bunu dediğimiz gibi Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Hikmet ehli birisi şöyle diyor Allah'tan sana yakınlığı derecesinden haya et. Sana karşı kudreti derecesinde de Allah'tan kork. Ayrışlardan biri de konuştuğun zaman Allah Teala'nın seni dinlediğini bil, sustuğun zaman da her an seni görmekte olduğunu unutma. Bu anlamlara işaret eden ayetler Kur'an-ı Kerim'de e, çoktur. Bunlardan bir iki örnek vermek gerekirse, Kaf suresinin 16 ile 18. ayetlerinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor.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 ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. <gülüyor> ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta levh-i mahfuzda bulunmasın. Yine Zuhruf Suresinin 80. ayetinde Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz hafaza melekleri de yazmaktadırlar. Kişiyi ilgilendirmeyen şeylerden en fazla korunması gereken dildir. Nitekim ee, Kaf suresinin bu 16, 17, 18. ayetleri okuduğumuz bu ayetler dilin lüzumsuz sözlerden sakınılması gerektiğine işaret ediyor. Ahmet bin Hanbel'in Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ten e, rivayetinde Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisini ilgilendirmeyen yani konularda az konuşması keşinin Müslümanlığının güzelliğindendir şeklinde geliyor hadis. Haraiti'nin e, İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayetinde adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben kavmi içinde sözü dinlenen birisiyim. Onlara neyi emredeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Selamı yaymalarını ve sadece kendilerini ilgilendiren konularda az konuşmalarını emret. Yani konu hem kendisine ilgilendirecek bir konu olacak hem de bu konuda az konuşacak. Yine bunu e, harayeti dışında İmam Ahmed bin Hanbel, e, Estağfurullah harayeti Mekarrumul Ahlak isimli kitabında rivayet etmiş. İbn-i Hibban sahihinde Ebu Zer radıyallahu rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu... İbrahim aleyhisselama indirilen suhuf sayfeler içerisinde şunlar da vardı. Akıllı kimsenin üzerine düşen şudur. Aklına yenik düşmemeli ve vaktini şöylece bölümlere ayırmalıdır. Vaktinin bir bölümünü Rabbine ibadet ve yakarış için ayırmalı. Bir bölümünü nefsini hesaba çekmek için ayırmalı. Bir bölümünü Allah'ın yarattıklarını ve sanatını tefekküre ayırmalı. Bir bölümünü de yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını giderebilmek için ayırmalı. Yine akıllı kimse ancak şu üç şey için gayret eder, harekete geçer. Ahireti için azık hazırlamak, dünyalık geçimini sağlamak, haram olmayan bir lezzetten yararlanmak. Akıllı kimse içinde bulunduğu zamanı basiretle değerlendirir. Kendi işleriyle ilgilenir ve dilini muhafaza eder. Sözlerini de amellerinin bir bölümü kabul eden kimse çok az ve sadece kendisini ilgilendiren konularda konuşur. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi şöyle der. Kişi sözlerini de amellerinin bir bölümü olarak kabul ederse çok az ve sadece kendisini ilgilendiren konularda konuşur. O bu sözüyle insanların çoğu konuştukları sözleri kendilerine ait amellerden saymazlar. Bu yüzden rastgele ileri geri konuşurlar demek istemiştir. Nitekim bu incelik. Konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorup öğreninceye kadar Muaz bin Cebel radiyallahu anh'e de gizli kalmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle sormuştu. ''Ey Allah'ın Resulü, bizler söylediğimiz sözlerden hesaba çekilecek miyiz?'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Annen senin hasretinle yansın ey Muaz, insanların burunları üstüne ateşe atılmasının sebebi dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir?'' Evet, bunu İmam Kirmezi, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 114. ayeti kerimesinde insanların kendi aralarında gizlice konuşmalarının hayırdan yoksun olduğunu şöylece belirtiyor.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 Ademoğlu'nun bütün konuşmaları lehine değil aleyhinedir. Lehine olanlar sadece iyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve Allah'ı zikretmek için söylediği sözlerdir. Bu hadis-i şerif rivayet edildiği zaman Süfyani sevrinin yanında bulunan bir topluluk şaşırmışlardı. Süfyani sevri de bunlara şöyle demişti: Buna neden şaşırıyorsunuz? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesna buyurmuyor mu? Yine Allah Teala ruh yani Cebrail ve melekler saf saf olup durduğu gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. Konuşan da doğruyu söyler buyurmuyor mu? Evet bu okuduğum ikinci ayet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 Yine Tirmizi, Allah ona da rahmet eylesin, Enes bin Malik radiyallahu anh'den şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından bir zat vefat etmişti. Orada bulunanlardan biri ölen kişi hakkında cennetle sevin dedi. Bu söz üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne biliyorsun belki kendini ilgilendirmeyen konularda söz söylemiştir. Yahut kendisine eksiklik getirmeyecek yerlerde cimrilik yapmıştır buyuruyor. Bu manada rivayet edilen hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan değişik rivayet yollarıyla gelmiş. Bunlardan bazılarında bu kişi hakkında bu ölen, vefat eden kişi hakkında şehit tabiri kullanılmış. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyurmuştur. Dolayısıyla bu körü körüne bir kimseye nasıl işte bu mü'mindir diyemiyorsak sadece Müslümandır deriz. O da İslam'ın şartlarını, zahiren eda edilmesi gereken şartların yerine getirmesi hasebiyle Müslüman dediğimiz gibi mü'min diyemiyoruz. Çünkü mü'min kalbe ait hasletleri ifade eder. Bunları tam olarak yerine getirdiğini ifade eder mümin kelimesi. Bunu da yalnızca Allah bilir. Aynı şekilde şehit de böyledir. Allah'ın yolunda öldürülen, Allah yolunda öldürüleni de Allah kendisi bilir. Biz sadece hüsnü zannederiz. İnşallah şehittir deriz. Aynı inşallah mümindir dediğimiz gibi. İşte günümüzde Allah dostu falan bir yaşıyor. Tabii Allah dostu tabirini kullanmak da aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 60, 62. ayetinde Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar buyuruyor. Aynı ayetin devamında onlar ki yani bu Allah dostları ki Allah'a iman ederler ve takva sahipleridir bunlar. Yani e, Allah'a iman eden ve takva sahibi olan her mümin Allah'ın dostudur. Takva sahibi de Allah'ın farzlarını yerine getiren, haramlarından, yasaklarından sakınan kimsedir. Ama bunları ismen tayin etmek kimse meşru değildir. Allah ve Resulü dışında. Allah Allah. Cümlemizde. Ebu kasım el-Begavi, Şihab bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Şihab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş bir heyet içerisinde bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kadının şöyle dediğini işitmiş. Ey Allah'ın Resulü, biz kadınlara selam verilmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki gerçekten senin şu sorduğun soru sözü uzatmadan kısaca soruyu anlatmak, ihtiyaç olmayanı bırakmak ve kişiyi ilgilendireni sormaktır. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın onun e, soru sorarken sözü kısa tutması, böyle edebiyat parçalama, lafı köşeletme gibi e, karşı tarafın e, biraz da gönlünü çelmek için e, edebiyat parçalar tarzda konuşmaları koş görmediğini ifade eden bir hadis bu yani soru sorarken üslubundan dolayı Allah Resulü sattıysa bu hanım sahibi bu hanımı e, takdir ediyor evet bunu İbn Hacer el Isabe isimli e, eserinde rivayet ediyor sahabilerin hayatlarına dair Sahih hadislere dayalı olarak yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Hadisi sahip bir hadis. Bu konuyu ilgilendiren yani bu konuyla yakından alakalı olan Uqayli'nin rivayet etmiş olduğu zayıf bir hadis daha var. E, fakat anlam itibariyle mutabık olduğundan... E, İnşallah bunu nakletmemizde sakınca yoktur. İnsanlar arasında günahları en çok olanlar kendilerini ilgilendirmeyen malayani konularda en çok söz söyleyenlerdir diye rivayet edilmiş bu. Amr bin Kays el-Müla'i şöyle der. Luqman aleyhisselam insanların yandayken adamın biri yanına gelerek... Sen falanca kabiledensin değil mi diye sordu. O da evet dedi. Adam tekrar sen falanca falanca dağlarda çobanlık yapıyorsun değil mi diye sordu. Yine evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine adam sende gördüğüm bu üstünlüklere neyle ulaştın diye sordu. Buna da doğru konuşmak ve kendimi ilgilendirmeyen konularda hep susmayı tercih etmekle diye karşılık verdi. Bunu e, bu şekilde Beyhakî, İmam Beyhakî, şuab İman isimli muazzam eserini mukaddimesinde naklediyor. Ee, yani ameller de e, imanın parçası olması hasebiyle ve bu hadiste de İslam'ın bir parçası olarak e, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, zikredilmesi hasebiyle bunu imanın şubelerine dahil etmiştir. Yani... E, dahil olduğunu belirtmek için bunu öylece kaydetmiştir İmam Bey hakki ve bin mübbi Allah ondan razı olsun şöyle diyor İsrailoğulları içerisinde iki kişi vardı. Bunlar ibadetleri sayesinde su üzerinde yürüyebilecek dereceye ulaşmışlardı. Bu iki kişi su üzerinde yürürken bu sırada havada yürüyerek giden birini gördüler. Hemen ona ey Allah'ın kulu bu dereceye neyle ulaştın diye sordular. Adam şöyle cevap verdi. Bu dereceye azıcık bir dünyalık ile ulaştım. Nefsimin arzularına engel oldum. Dilimi malayağını konuşmaktan uzak tuttum. Allah'ın beni davet ettiğine zikre yöneldim ve hep susmayı tercih ettim. Allah'ın adına yemin ettiğimde beni yeminimde doğru çıkarır. Kendisinden bir şey istediğimde bana verir. Yani e, burada e, Allah'ın kendisine keramet ve lütufta bulunduğu yakın kullarına, dostlarına dostlarından biri olmaya götüren sebepler zikredilmiş. Yani önceki ümmetler içerisinde e, bu şekilde yaşayan insanlar yani dilini malayaniden e, kendisine ilgilendirmeyen boş sözlerden koruyan Kimselerin Allah'ın zikrine yönelmesi, hep susmayı tercih etmesi sebebiyle bu üstünlüklere ulaştığı belirtiliyor burada. Sahabe-i kiramdan birisi vefat etmek üzereyken onun yanına girerler. Bakarlar ki yüzü ayın on gibi parlıyor. Kendisine yüzündeki bu parlaklığın sebebini sorarlar. O da şöyle cevap verir. Benim yanımda şu iki hasletten daha değerli, daha kıymetli bir amel yoktu. Kendimi ilgilendirmeyen şeylere karşı dilimi hep tuttum ve bütün Müslümanlara karşı kalbim selamet. Yani herhangi bir kin, nefret, haset ve düşmanlık taşımaz idi. Esed bin Musa, Ebu Maşer'den, o da Muhammed bin Kab'dan, Allah onlardan razı olsun rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Buradaki meclise gelecek ilk kişi cennetlik biridir. Biraz sonra Abdullah bin Selam radıyallahu anh girdi. İnsanlar hemen onun yanına giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözü kendisine bildirdiler. Sonra da senin en fazla güvendiğin amelin hangisi ise onu bize bildir dediler. O da şöyle karşılık verdi. Benim amelim gerçekten çok zayıftır, azdır. Kurtulmamı sağlayacağına en fazla güvendiğim amelim Müslümanlara karşı göğsümün, kalbimin selamet olması ve malayaniyi terk etmektir. Evet, İmam Ahmed bin Hanbel bu hadisi Müsned'inde, Hakim'de, El-Mustedrek ales Sahihayn isimli eserde rivayet ediyorlar. Ebu Ubeyde Hasan el-Basri radıyallahu an şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah Teala'nın bir kulu malayani ile meşgul etmesi ondan yüz çevirdiğinin işaretidir. Bunun eserinde rivayet ediyor bunu. Sehil bin Abdullah et-Tüsteri de şöyle der. Malayani konuşan kişi doğruluktan mahrum olur. maruf kerhi de kulun malayani söz söylemesi allah Teala tarafından terk edildiğini gösterir. Evet, kişinin kendisine ilgilendirmeyen şeyleri bırakmasının Müslümanlığının güzelliğine işaret ediyor bu hadis-i şerif. İnsan kendisini ilgilendirmeyeni terk eder, kendisini ilgilendiren her şeyi yaparsa Müslümanlığının güzelliği mükemmel hale gelir. Müslümanlığı güzelleştirmenin fazleti ve bunun yapılan iyiliklerin sevabını kat kat artıracağı hakkında birçok hadis-i şerif gelmiştir. Mesela Müslüm'ün Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettiği şu hadis buna bir örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Biriniz Müslümanlığını güzelleştirirse işlediği her bir iyiliğin sevabı 10 katından 700 katına kadar katlanarak yazılır. İşlediği her kötülükte Allah'a kavuşuncaya kadar hep misli ile yani bir günah olarak yazılır. İmam Müslim bunu imam babında rivayet ediyor. Buna göre... İyiliklerin on katına katlanması kesin fakat bundan fazlası ise kişinin Müslümanlığının güzelliğine, niyetindeki ihlasına, o amele duyulan ihtiyaca göre artmaktadır. Mesela cihat, hac, akrabalar, yetimler, kimsesiz yoksullar için yapılan harcamalar daha fazliyetlidir. Yine ihtiyaç duyulan vakitlerde yapılan harcamalar da aynı şekilde daha fazliyetlidir. Atiye'nin i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'dan yaptığı rivayette... Ee, İbn Ömer radıyallahu anıma şöyle demiştir. Şu ayet bedevi Araplar hakkında inmiştir. Kastettiği ayet En'am suresinin 160. ayeti. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Kendisine peki muhacirler hakkında ne var diye sorulunca şöyle dedi. Muhacirler için daha fazlası var dedi ve şu ayet okudu. Nisa suresinin 40. ayeti. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş eğer bir kötülükse onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar yani kat kat artırır. Kendi katından da büyük mükafat verir. Nesai Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: Bir kul Müslüman olur ve Müslümanlığını da güzelleştirirse yapmaya giriştiği her iyilik yazılır ve işlediği her kötülük silinir. Bundan sonra hesaplama yapılır. Her bir iyilik 10 katından 700 katına kadar katlanır. Eğer Allah Teala affetmez ise her bir kötülük de misliyle karşılanır. Diğer bir rivayette yeni bir amel işle denilir şeklinde dir. Hadis-i Şerif'te geçen, yapmaya giriştiği her iyilik ve her kötülük ifadesinden maksat Müslüman olmazdan önce işlediği amellerdir. Bu Hadis-i Şerif, bir kimse Müslüman olduğu takdirde küfür halinde işlediği iyiliklerden dolayı sevap kazanacağını ve kötülüklerinin de silineceğini göstermektedir. Müjdeye bakın. Ancak bunun tek şartı Müslümanlığını güzelleştirmek ve İslam'a girdikten sonra o kötülüklerden sakınmaktır. İmam Ahmet, Allah rahmet eylesin, o, e, bu hususu açıkça ifade etmiştir. Buhari ve Müslim'in i̇bn Mesud radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis-i şerif de yine e, bu hususta delalet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, e, ona şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, bizler İslam'a girmeden önceki cahiliye dönemindeki işlediklerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da, Şöyle, sizden Müslüman olup da İslam'ı güzelce yaşayanlar cahiliye döneminde işlediklerinden hesaba çekilmezler. Müslüman olduktan sonra kötülük yapmaya devam edenler ise hem cahiliyede hem de İslam döneminde işlediklerinden hesaba çekilirler. Evet bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Müslim'in Amr bin As radiyallahu anh'ten rivayetinde Amr bin As radiyallahu Müslüman olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... E, Allah Resulü'ne ee, bir şart koşmak istiyorum dedi. Neyi şart koşmak istiyorsun buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Affolunmamı, işlemiş olduğum kötülük ve günahların bağışlanmasını şart koşuyorum dedi. Allah Resulü de bilmez misin ki İslam kendisinden önceki günahları yok eder. İmam Ahmed'in rivayetindeki lafzında İslam kendisinden önce işlenen günahları siler şeklinde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadeleri ee, az önce okuduğumuz i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis ile birlikte değerlendirilecek olursa kişinin Müslümanlığı bütün yönleriyle güzel ve mükemmel şekilde yaşaması durumuna bağlanmıştır bu. Yine İmam Müslim Hakim bin Hizam radıyallahu anh'ten rivayet eder Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a dedim ki <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü cahiliye döneminde benim yaptığım bir takım sadaka köle azadı, akrabayı gözetme gibi hayırlı işlerim hakkında ne buyurursunuz? Bunlardan dolayı bana bir sahip var mıdır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sana geçmişte yaptığın hayırla Müslüman oldun. Ee, sen geçmişte yaptığın hayırla Müslüman oldun. Yani geçmişte yaptığın iyilikler Müslüman olmana vesile oldu buyuruyor. E, diğer bir rivayet metninde ben de bunun üzerine vallahi ben de cahiliye döneminde yaptığım hiçbir iyiliği bırakmadım. Müslüman olduktan sonra da onların aynısını yapmaya devam ettim. E, diyor bu abi. Az önce e, zikrettiğimiz gibi Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen hadiste geçtiği üzere kişi Müslüman olduğu takdirde küfür döneminde işlediği hayırlardan sevap kazanacağını gösteriyor. Yine bu hadis. <gülüyor> Bazı alimler kişinin Müslüman olmadan önceki küfür döneminde işlediği kötülüklerin iyiliklere dönüşeceğini de söylemişlerdir. <gülüyor> bu alimler şu ayete dayanmışlardır.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 70 dedik ama 68-69 70. ayetleri 3 ayet tefsir adımları bu ayetlerde belirtilen kötülüklerin iyilikleri dönüştürmesi konusunda iki görüşe ayrılmışlardır. Birinci görüşe göre bu ayetlerde belirtilen kötülüklerin iyiliklere dönüştürmesinde bu dünyada gerçekleşecektir. Bu alimler, bu görüşte olan alimler şöyle derler. Küfür halinden dönen ve İslam'a giren kişinin durumunu değiştirir. Küfür döneminde işlemekte olduğu isyan ve günahlar yerine Allah Teala ona imanı ve salih amelleri nasip eder. İbrahim el-Harbi, Garibül Kur'an isimli eserinde bu görüşü birçok müfessirden nakletmiştir. Bunlar arasında İbn Abbas, Ata, Katade, Süddi ve İkrime gibi isimler vardır. Allah onlardan razı olsun. hasan Basri'den rivayet edilen meşhur rivayet de bu şekildedir. Allah hepsine rahmet eylesin. Hasani Basri yine Ebu Malik ve başkaları şöyle diyorlar. Ayet-i Kerime'de söz konusu olan kötülüklerin iyilikleri çevirmesi durumu ehli İslam için değil, ehli şirk iken Müslüman olanlar hakkında gerçekleşir. Bu değişim ikinci görüşte de geleceği gibi ahirette olması durumunda ancak sahih olabilir. Eğer bunun dünyada olduğu söylenecek olursa bu durumda bir kafirin Müslüman olması ile bir Müslümanın günahlarına tevbe etmesi sonucu olarak aynı şeydir. Hatta günahlarına tövbe eden Müslümanın küfürden İslam'a giren küfürden İslam'a giren kişiden hal bakımdan daha iyi ve üstün olduğu da söylenebilir. Sonra sonra Diğer görüşe gelince kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesinin ahirette olacağını söylerler. Yani küfür halindeyken işledikleri her bir kötülük birer iyiliğe dönüştürülür. Bu görüşü dile getirenler arasında şu alimler vardır. Amr bin Meymun, Mekhul, Said bin Müseyyep ve Ali bin Hüseyin. Radıyallahu anhü Alimlerden bazıları da bu görüşü beğenmemişler, reddetmişlerdir. Ebu Aliye, Mücahit ve Halit bin Sebulan bunlar arasındadır. Bu görüşü reddetmelerinin sebebi eğer bu görüş kabul edilirse her kötüle karşılık bir iyilik vereceğinde kötülükleri daha çok olanlar, kötülükleri az olanlardan daha güzel bir durumda olacaklardır. Sonra sözlerine şöyle devam eder. Bir kimse şöyle diyebilir. Allah Teala sadece kötülüklerin iyiliklere dönüştürüleceğini bildirmiştir. Bu dönüştürme işleminin bir kötülük bir iyilik şeklinde olacağına dair bir şey belirtmemiştir. Bu durumda ayetteki dönüşümün manasının şöyle olması caiz olur. Bir kötülük işleyip bundan tevbe edene 100 bin iyilik, bir kötülük işleyen başka birine de İslam'a girdikten sonra bin iyilik verilir. Böylece kötülükleri az olanların dereceleri daha yüksek olur. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürüleceği görüşünü Ebu Ali'ye reddetmiş ve şu ayeti delil getirmiştir.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 Zilzal suresinin 8. ayetinde kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür ayetine dayanarak yine bu görüşü reddetmişlerdir. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük küçük, küçük büyük, hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sahip dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbinin hiç senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresinin 49. ayet. Onların bu itirazlarına da şöyle cevap verilmiştir. Kötülük işleyenler ahirette durdurulup hesaba çekilecek sonra bu kötülükler iyiliklere dönüştürülecektir. Ebu Osman ennehti şöyle der. Mümin kullara amel defterleri Allah Teala tarafından saklı olarak verilir. Alır ve kitabını okumaya başlar. Kötülüklerini okuyunca yüzünün rengi değişir. Nihayet iyiliklerinin yazılı olduğu bölüme gelir. İyiliklerini okuyunca yüzünün rengi tekrar eski haline gelir. Sonra tekrar kötülüklerine göz atar. Kötülüklerini iliklere dönüştüğünü görür. Bunun üzerine kitabı sağ tarafından verilenlerdir. Der ki, alın kitabımı okuyun. Der. Evet, Hakka Suresinin 19. ayet. Bazılar bunu Ebu Osman vasıtasıyla İbn Mesud radıyallahu anh'ten, bazılar da Ebu Osman vasıtasıyla yine Selman radıyallahu anh'ten rivayet etmişlerdir. Evet, İmam Müslim. Allah rahmet eylesin. Sahinde Ebu Zer radıyallahu den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben cennet ehli içinde cennete en son gireni cehennemlik olanlar içinde cehennemden en son çıkan kişiyi pekala biliyorum. Adam kıyamet günü getirilir, bu kişiye küçük günahlarını gösterin, büyük günahlarını kaldırın denilir. Bunun üzerine allah Teala ona küçük günahlarını gösterir ve kendisine şöyle denilir. ''Sen falan gün ve falan gün şunu ve şunu yaptın, falan gün ve falan günde şunu ve şunu yaptın.'' Bunun üzerine o adam evet der ve büyük günahlarının ortaya dökülmesinden korkarak bunları inkar edemez. Derken kendisine senin işlediğin her kötüye karşılık bir iyilik vardır denilir. O zaman adam der ki ya Rabbi ben bir takım şeyler daha yapmıştım onları burada göremiyorum. Hadisin ravisi der ki gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gülerken gördüm hatta azı dişleri bile göründü. Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre günahlarından dolayı cehennemde azap görenlerin kötülükleri iyiliklere dönüşmektedir. Buna göre İslam'a girmek veya samimi olarak tövbe etmek, yani nasuh tövbesiyle e, tövbe etmek suretiyle günahlardan kurtulan kişilerin kötülüklerinin iyiliklere dönüşmesi daha önceliklidir, daha layıktır. Çünkü Allah katında günahlardan bu yolla kurtulmak, ceza çekerek kurtulmaktan daha sevimli ve daha makbuldür. Hakim Fazıl bin Musa'dan, o da e, Ebul Ambes'ten, e, o da babasından, o da Ebu Hureyre radıyallahu anhten tarik ile e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu revet ediyorlar. Bir kesim var ki, onlar daha fazla kötülük yapmış olmayı kesin olarak temenni edecekler. Sahabeler dediler ki, neden ey Allah'ın Resulü? Çünkü Allah Teala onların kötülüklerini iyiliklere çevirecek buyuruyor Allah Resulü Eser. i̇bn Ebiatim, Süleyman Ebu Davud-ez Ebu ebul Ambes, babası Ebu Hureyre isnadıyla mevkuf olarak rivayet eder bunu. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözü olarak nakleder. Ancak bu rivayet e, merfu'ya benzemektedir. Çünkü e, bu tür sözler e, şahsi görüşe söylenecek türden bir söz değildir. Benzeri Hasan-ı Basri'den rivayet edilmiş bu hadisin benzeri fakat o rivayette dönüşümün dünyada olduğuna dair bir husus belirtiliyor. Bu da Hasan-ı Basri'den rivayet edilen meşhur görüşe zıt oluyor. İbrahim el Harbi'nin naklettiği kötülükleri az olanlara iyilikleri daha fazla katlar da artırılır. Kötülükleri çok olanlara ise az katlarda iyilikler verilir şeklinde görüşe gelecek olursak, Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edilen haz Şerif açık bir biçimde bu görüşü reddetmektedir. Her bir kötüle bir iyilik vereceği bildiriliyor zira. Onun bu durumda kötülükleri çok olanların ahirette daha iyi mevkide olmaları gerekir şeklindeki sözüne de şu şekilde karşılık verilebilir. Kötülüklerin iyiliklere dönüştürülmesi hükmü, işledikleri kötülüklere pişmanlık duyan, bütün benlikleriyle Allah'a yönelen, işlediklerini her hatırladıklarında Allah'tan haya ederek, korku ve endişeye kapılan ve gecikmeden günahlarına kefaret olacak salih ameller işlemeye yönelen kimseler hakkında geçerlidir. Niteki Allah Azze ve Celle Furkan Suresi... 70. ayetinde Allah e, ancak tevbe ve iman edip iyi salih amellerde bulunanlardan e, bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Burada anlatılan bütün hususlar salih amel kavramı içine giren konulardır. Bu hale bürünen kimseler işledikleri günahlarından dolayı günahı işlerken aldıkları zevk ve lezzete karşılık bundan kat kat daha fazla pişmanlık ve üzüntü içinde acı çekerler. Böylece onların işlemiş olduğu her bir kötülük ve günah onların sininmesini sağlayacak salih amellerin işlenmesine sebep olur. Bu hale ve kıvama gelmiş bir kimsenin kötülüklerinin iyiliklere çevrilmesi hiç kimse tarafından yadırganmaz ve reddedilemez. Kafirlerin İslam'a girmesi ve Müslümanlığı güzel şekilde yaşamaları durumunda küfür döneminde işlemiş olduğu kötülüklerin iyiliklere dönüşeceğine dair açık bir biçimde hadis-i şerifler gelmiştir. Bunlardan birini Taberani Abdurrahman bin Cübeyr bin Nüfer Ebu Ferbe yoluyla rivayet eder. Ebu Ferbe Resulullah sallallahu aleyhi ve gelerek şöyle der. Bütün günahları işlemiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış kimse hakkında ne buyurursun? Bu kimsenin tevbe ederek kurtulma imkanı var mıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman oldun mu diye sordu. Evet diye karşılık alınca buyurdu ki, öyleyse hayırlı işlere yönel, kötülükleri bırak. Bugüne kadar yaptıklarını Allah Teala senin için iyiliğe çevirsin. Bunun üzerine adam yaptığın zulümleri, işlediğim günahları da mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine adam tekbir getirmeye başladı. Gözden kayboluncaya kadar da tekbir getirmeye devam etti. Evet, bunu e, Taberani ile beraber Bezzar İbn Hacer el isimli eserinde İbn Ebiddunya Dünya Hüsnü Zan isimli risalesinde rivayet ediyor. Eee Yine bunun bir benzerini taberani bu defa zayıf bir isnad ile sene seleme bin müfeelden rivayet eder. İbn ebi Hatim bu hadisin başka bir benzerini mekulden mersul mürsel olarak rivayet etmiştir. Bezlerin rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kişi Ebu Tavil el Memdud isimli bir sahabidir aynı hususları sorar, aynı cevapları alır. Ebu'l-Kâsım Bekâvî de e, doğru olan diyor bu hadisin. Yani bu son okuduğumuz hadisin Abdurrahman bin Cübeyl bin Nüfeyr'in Mürsel olarak rivayet etmesidir. Etmiş olmasıdır. Bu rivayete göre bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş. E, bu kişi üstü kapalı bir biçimde şat şatıp ismiyle belirtilmiş. Şatıp kelimesi ise sözlükte uzun boylu anlamına gelir. Bazı râviler yanlarak bunu bir isim zannetmişlerdir. Açıklamasını yapıyor. İbni Hacer el isabesinin eserinde. Evet. Sana şüphe veren şeyi bırak. Şüphe vermeyene yönel hadisi. Ve kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir hadislerini e, açıklaması bu şekilde buraya kadar elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve